erediğini duyar. Ahmet Cemil Ali Şekib'in yalnız bir şeyini affedemez. O da bütün utangaçlığıyla beraber bu adamın ara sıra latife etmek istemesidir. Bu saf yüreği incitmiş olmamak için Ahmet Cemil en tahammül olunmaz latifelerini bile hoş bulmuş gibi görünür. Onun latifeleriyle eğlenen bilhasaracı ile sayittir. Râgî tapân meftur olduğu hiyanete Sait de şahsi tabiata malik olmayıp da ötekinin belikinin yaptığına imtisal adetine uyarak Ali Şekip'e ağız açtırmazlardı. Said hakkında Ahmet Cemil'in vazık bir fikri yoktur çünkü Said'in vazık bir varlığı yoktur. Said her suale evet diyen, her duyduğu fikre benim de fikrim budur cevabını veren fakat bütün bu dönekliği esasen beyni gayet hassas bir mahrek üzerinde çevrilmeye mahkûm olarak yaratılmış olmaktan başka bir sebeple ihtiyar etmeyen bir gençtir ki kötülük etmez. İyiliğe davet olunmazsa iyilik etmek aklına gelmez. Şahsının mevcudiyetinde mehkudiyetinde şüphe edilir. Hatta şiirine de katlanılabilir bir adam olduğu için Raci ile ekseriyet üzere aynı duygu da çıkmasına Ahmet Cemil gücenmez. Sahip, kısa, zayıf, kuru çocuk Ahmet Cemil'in sinirlerine dokunan işte bu mahluktur. Bunun manzarasından duyduğu soğuk ürpermeyi hatta Raci hakkında bile hissetmez. Sahip o Küçük kıtada yaratılmış, kemikleri rüzgâr bulamamış, adalatı kemiklerin üstünde kurumuş, küçük gözlü, ufak yüzlü, daima ayakta, daima harekette, kulakları ile gözleri daima meşguliyette, bu dünyaya görülmeyecek şeyleri görmek ve işitilmeyecek şeyleri işitmek için gelmişçesine Gözleri mesela Ali Şekib'in bilmem nerede nahiye müdürü olan eniştesine yazdığı bir mektubu yandan okumakla meşgulken kulaklarını odanın köşesinde idare memuru Ahmet Şevki efendinin karcıyı asparayla savmak için sarf ettiği belagatı vakfeder. Onun için mesela çarşamba günü sahibi İmtiyaz Hüseyin baha efendinin evinde uskumru dolması olacağını bilir. Çünkü bir gün evvel mürettip yamaa Emine, 2 okral dolacaksın, dolmalık olacağını unutma. Geç kalırsan yerine yetişemez dediğini tamamiyle işitmiştir. Raci parasız kaldığı vakit Ahmet Şevki Efendi'nin çekmecesinde para olup olmadığını sahipten tahkik eder çünkü o behemal çekmecenin bir tarafına atılan bir ilan ücretini görmüştür. Mesela birkaç kişi arasında lakırdı esnasında bir söz gürültüye karışsın da anlaşılmasın. Sahipten sorunuz. O mutlaka anlamıştır. Size de anlatır. Ona her yerde tesadüf olur. Matbaada herkesten ziyade işinin başına devam ettiği, bir kitapçının hesap defterini tuttuğu, sabahleyin mektebi hukuk derslerine gittiği halde Bâb-ı Ali Caddesi'nden çıkarken bakınız, bir matbaa kapısında önüne geçen birisine mesela o gün Ahmet Cemil'in bir manzumesinin iki beytini okurken, biraz ötede tütüncü dükkanına uğrayarak filan risalenin filan nüshasının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken, Matbaaya giriniz, yazahnenin kenarında Selanik hususi muhabirimizden aldığımız bir mektuptur diye başladığı bir kağıda soniye bir mektup uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. Matbada herkesten ziyade o çalışır. Mütenevvi makale yazar, eşnebi gazeteleri okur, tercüme eder, taşra mektuplarını hülasa eder. Ahmet Cemil'in bu çocuk hakkında çocuk diye maruftur çünkü 20 yaşını herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulamamıştır duyduğu şey. Bakınız işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. Ahmet Cemil'in sanki vücudunu iki kol tutmuş sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu. Kendisini toplamak istedi. Fakat fikrinin bütün iradesine malik olmakla beraber vücudunu istila eden o azim keselana mukavemet kabil değildi. O vakit Nefsine bir cebirle sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşçasına uyuşan bacaklarını çekti. Bahçenin bu yüksek noktasını önünde yayılan bütün manzarayı bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kâfi bir kuvvet toplamak istedi. O aralık müzikanın uzaktan gelen ahengingini taklit ederek kendisine biraz metanet vermiş olmak üzere hafifçe belirsizce ıslık çalmaya başladı. Şimdi Ali Şekip, Raci, Sait, Saip bütün bu çehreler beyninden silinmişti. Bu çalınan şeye aşina çıkıyordum. Neydi? Her vakit bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. O vakit aklına geldi. Valtofel'in bu meşhur vahasını ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi. Onun ismini kendine mahsus şiveyle tercüme etmişti. Barana Elmas Ne güzel, ne hülyalar getiren, nasıl rüya alemleri açan bir isim. Bakınız işte gözlerin önünde gördüğü bu şeyler, başının üzerine açılan bu semada, yazın şu sıcak gecesine mahsus bir buğuyla örtülü zannolunan bu mahilikler içinde titriyormuş, dalgalanıyormuş kiase dilen bütün bu yıldız alayları bunlar bir bağrana elmas değil mi içkinin tesiri altında bulanarak süzülen gözlerin önünde donuk mahilikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor sallanıyor şimdi karşısında tepelerin uyuyan sırtlarına dökülecek yav denize doğru akan müpem levha yavaş yavaş yüksele yüksele yerler gökler gecenin bu aşk havası içinde azim medit Vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buğuyla birbirine sarılarak tek bir mevcut olacak zannediyordu. Ah bu bahar ana elmas. Bahçenin rakit havasını dağıtan içinde bir aşk nefhası, sıcak ve baygın bir nefes gibi sanki taa göklerin sezilemeyen yüksekliklerinden dökülen bu nameler. Kah kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına derionu i pest Sanki sakit, kah bir teessür feveranına inikas etmişçesine patlayarak, feryat ederek bazen bir şikayet nalesi, bazen bir mahkuriyet iniltisi. Şimdi Ahmet Cemil altından yer kaçıyor, başından sema uçuyor, vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zandındaydı. Barana elmas... İşte işte sanki semalardan dökülen karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyaalar işte raks ediyor, yağıyor. Onlar da bir bahraanı elmas. Fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor ta o semalara, o üzerinde gülümseyen nurlar çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. Bir rüya içinde yahut sihir alemi karşısındaydı. Kemanların titreyen eninleri, flağın kahkahaları sanki bu aletlerden bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak, kanatlanarak uçuşan küçük küçük nameler birbirine atılıyor. Birinden ötekine bir hicran sedası, ötekinden bir ızdırap enini, şundan bir tahassür nalesi, diğer birinden bir ümit cevabı çıkarak Bütün o biçare insan ruhuna mahsus acılıkların, tatlılıkların hazinesi taşıyor, mai siyah kelebekler gibi uçuşarak birbirleriyle dudak dudağa bir visal içinde dağılıyorlar, yükseliyorlar. Sonra bunlar o parlak semanın mailliklerine, şu müzlim denizin siyahlıklarına serpiliyor. İşte işte şu aşağıya süzülen, şu yukarıya uçuşarak siyahlıklara bürünen soluk ziyalar, bağran-ı elmas... Son bir nametufanayla, nagihani bir karar bütün bu hayalet silsilesine atime çekti. Ahmetci mi sanki bir rüyadan uyandı, etrafına baktı. Şimdi her şey hakikate ricat etmiş oldu. Başını çevirdi, buradan için bulunduğunu anlamak için düşündü. Baktı, o vakit tahttur etti. Arkadaşları şüphesiz orada, işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasında olacaklardı. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? a ötede dönen bir lenhvanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrançılara ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nismeti var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın o bu dünyada herkesten uzak herkese yabancı değil mi şimdi Kendisini biraz topluyor, şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor, dimağını ateşin bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu. Onun âlemi, işte şu yavaş yavaş açılan beynin içinde, mâî bir sema, o mâî semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti. Orada da bir bağrân-ı elmas... İşte gözlerini kapayınca görüyor, maî bir sema altında, azim bir sahra ki, sabahın hüznünden ve neşeden, renkten ve zulmetten, sükuttan ve nâmeden, gölgeden ve hayalden, o yek diğerinin hem aynı hem gayri zannolunan tezatlarından mürekkep hâli altında, henüz uykusundan tamamıyla ayrılmamış mahmurluklarla yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. Üzerinde bir sema ki, geceden kalma siyahlıklarla, gündüzün ilk şaşalarının imtizacından mürekkep esmer bir renkle gözleri taltif eder, bir müpem renk altında, mayî bir atlas halinde görünen semanın, derin bir köşesinden zührenin beyaz handesi hâlâ görünür, bakir bir sahfetle, münevvel bir göz gibi bakmaktadır. O, lacivertliklerin bir tarafında, henüz belirsiz bir nurdan toz tavruluyor gibidir. Bu sahranın üzerinden, o semanın altından bir peri alayının kanatlarıyla dalgalanıyor denebilen hafif bir hava uçar ki dikkat edilse bir ruhani cihanın zemzemesine benzer namelerle titrer. Bütün menazır sabahlara mahsus o rengin müpemiyeti içinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. Fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam çağlayanı dökülür. Gözler evvel sönük duran sema sanki bir yangınla dolar. Ufkun bir kenarından güneşin sinesinden sahraya bir nur tufanı döker. Sema'nın bu muhteşem yangını altında sahra müşeyyihiyetten sıyrılır, bütün sahra taze bir hayatın canlılığıyla tutuşur. Ahmet Cemil burada Hayaline Şu Müddet Defterh'asını yaşatırken "Ah o ümit güneşi" diyordu. Onu ne kadar senelerden beri bekliyordu. Henüz 22 yaşındaydı. Öyle bir yaşta, gençliğin öyle hassas bir devresindeki fikir, münevver bir semanın bahran-ı elması altında, parlak hülya alemlerinde, kanatları kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş, gözler ziyadar bir hayal ufkunun envarıyla doluyken… Bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu henüz görmemiş, yalnız münevver, müptehiç bir sabahın rüyasına dalmış, ümit güneşinin üzerine ta uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeye müheyyah olduğunu anlamamıştı. Henüz yirmi iki yaşında bütün maneviyeti yalnız bir ümidin tahakkabı...